Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam. Hediye Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Öncelikle böyle bir program yaptığınız için candan teşekkür ediyorum size. Sağ olun, Allah abi. hizmetinizi daim eylesin. Teşekkür ederiz. İnşallah. Benim sorum e, tırnak ile ilgili. Kesilen tırnaklar nasıl muhafaza edilmeli? Ya da muhafaza edilmeli midir? Bazı kardeşlerimiz sobaya attıklarını, yaktıklarını söylüyorlar. Bazıları çöp atıldığını söylüyor. Hı hı. Bunu nasıl muhafaza edebiliriz? Dinimiz ne diyor yani bu konuda? Evet, tırnaklar ne yapılmada? Tırnaklar, dinimizin tırnaklar konusunda İslam ahlakının, İslam adabının tırnak kesme konusunda söylediği şey şudur. Tırnakları vücudumuzdan temizleyeceğiz. Yani haftada bir tırnakları kesmek. Kestikten sonra da bu tırnakların e, kirlilik oluşturmasını önlemek. Evet. Hmm. Önceden bunları işte geleneksel kültürümüzde tırnaklar bir kağıda sarılır, bir yere gömülür. En güzel odur ama şehir hayatında tırnağı gömecek yer nerede bulacaksınız? Dolayısıyla şartlara göre davranmak... Ve e, soba uygunsa kağıda sarıp sobaya atma değilse hı hı. kağıda sarıp açıldığı zaman dağılmayacak şekilde başkasının da midesini bulandır hale getirmeyecek şekilde çöpe atıp göndermek mümkünse böyle yapmak uygun olur. Dinin bu konuda getirdiği açık bir bilgi yoktur. Tırnak gömülse de olur, yakılsa da olur, çöpe atılsa da olur. Önemli olan kirliliğe sebep olacak. olacak tavır ve davranışlardan sakınmaktır. Evet. Dinin bu konuda söylediği şey tırnakların temiz olması. Kestikten sonra temiz atılan olması. tırnakların da kirlilik oluşturmaması. Ölçümüz budur. Yani genel Tabii. olarak bir temizlik Tabii. ölçüsünü Tabii. Tabii. cihayet edeceğiz, bakacağız, göreceğiz.